Bugünkü konuşmamız e, Noh'un gemisindeki hayvanlar alemi diye başlık attığım bir konuşma. E, genelde bunu İnci, e, İncil'in ya da Kusal kitabın diyeyim, Genesis bölümüyle Süryanice metinlerden e, yararlanılarak hazırlanmış bir metindir. Yani Latince ve Süryanice ile e, Yaradılış kitabının yani evrenin oluşumunu anlatan e, ikinci yaratılış efsanesi Adem'den sonra Nuh ve Tufan'dır. Ki hepimiz bunu biliyoruz. Ama e, bu efsane üzerine yapılan nice yorumun en ilgi çekicilerinden biri de e, bana göre ve şüphesiz e, herkese göre de Nuh'un gemisine girme hakkı kazanan Hayvanlar ve bu hayvanların seçimiyle ilgili e, işlemlerdir. Çünkü e, Genesis kitabında bununla ilgili ayrıntılı bir bilgi verilmez. Ve geminin içinde e, ne olup bittiğiyle ilgili de hiçbir bilgi yoktur. Merak e, ettim. Geminin içinde ne oluyor diye ve böyle bir çalışma ortaya çıktı. Ee, gerçekten e, normal açıkta bulabileceğimiz hiçbir kaynak yok bununla ilgili. Yani kapı kapanınca Nuh ve e, hayvanlara ne oldu diye bir soru sor, sorduğumuz zaman e, böyle bir şeye size açık ve seçik cevap veren ee, İncil'de bir ya da kutsal kitap diyeyim, çünkü Tevrat'la karışıyor İncil deyince. Ee, kutsal kitapta böyle bir yer yok, rastlamadık. Ee, tabii ki olaya bu durumda e, böyle sorular sorulunca genelde yorum kitapları e, işe karışıyor. Bu yorum kitaplarından aldığımız bilgilere göre konuşuyoruz. Evet hepimizin bildiği gibi ilk yaratılış ademmin ademe cennetin sunulmasıyla başlamıştır ve Adem insanlığın temsili olarak ilk insan görünümünde cennete cenneti vaat edilen bir kişi olarak ortaya çıkmış ama yasak elmayı da yememesi buyurulmuştur. Yani bu hikayeyi bildiğimiz için kısa geçiyorum. Ve Tanrı ile arasında bir akit imzalanmıştır. Yasak elmayı yememesi üzerine. Ama Adem bu akdi bozmuştur. Yani bu arada havanın karışmasını vesaire söylemiyorum. Sadece Nuh'a geçmek için ilk yaratılışın Ademle olduğunu belirtmek için e, söylüyorum bunu. Ve yasak elmayı yiyince de cennetten kovulmuştur. Kendisinden sonra oğulları da birbirinin kanına girip, toprağa kanla kirletince insanlığın bu günahkar gidiş gidişatına e yasalarla bir dur demek ya da yasalarla bu gidişatı dizginlemek şart olmuştur. Bunun üzerine Tanrı ikinci yaratımı devreye sokuyor. Ama bu kez insanlar cenneti değil... Büyük tufana vaat ediyor. Bu tufana hayvanlar da yazgılıdır. Cenneti e, insana ve hayvanlara önceden vaat eden Tanrı, büyük tufanda hayvanları da eksik bırakmamaktadır. Çünkü onlar da Tanrı'ya göre insanlar kadar Yasayı, yani Tanrı yas, e, yasasını hiçe saymışlar ve uyumlu yaşamlarını sürdürmemişlerdir. Oysa Tanrı başlangıçta hayvanları yaratırken şöyle demiştir. Kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Pars ile oğlak birlikte yatacak. Buzağı yavru aslan ve besili sığır yan yana duracak. İnekle ayı birlikte otlayacak. Ve bunların yavruları beraber yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra ee, kendi deliğinin üstünde oynayacak. Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak. Benim kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse kimseye zarar vermeyecek, kimse kimseyi yok etmeyecek. Ama Rabbin hayvanları artık onun istediği gibi uyumlu değildir. Ot obur olacaklarına et obur olmuşlardır. Dolayısıyla tufan şarttır artık. Böylece yedi günde yaratılan evren yedi günde bozulacak ve yedi günde yeniden yaratılacaktır. Hem de bu kez masum kanıyla bir daha hiç kirletilmemek ve canlı hayvan katlinin de önüne geçmek koşuluyla bu bir yasalarla da denetim alın denetim altına alınmış bir evren olacaktır. Ama bunun bir bedeli vardır. Çünkü ikinci yaratım ilkinde olduğu gibi kaostan yaratılmayacaktır. Bunun da nedeni Tanrı'nın hem yarattığı ilk e, e, yaratımda ortaya koyduğu hem insanın hem de bitkilerin bunun yanında hayvanların biçimsel doğalarından memnun oluşudur. Onları başka bir şekilde yaratacak değildir. Bu nedenle her birinden en seçkinlerini bire örnek olarak alacak ve yeni dünya düzenini bu seçkin türler üzerine kuracaktır. Tarihe göre insanlar arasında onuncu kuşaktan olan yani Adem'in soyundan başlarsak 10. kuşaktır Nuh en adil ve en dürüst olan insandır. Etrafı kötülük kaynarken o ruhunun saflığını korumuş, kine, irine hiç bulaşmamıştır. Bu yüzden o ve onun dürüstlüğünden dolayı aklanan bütün ailesi ikinci kez yaratılan dünya düzeninin oluşumunda başrol oynayacaktır. Yaratılmasına neden olacak olacağı diğer insanları da çıkaracağı yasalarla denetim altına alacaktır. Ve kendi üstün bu aile, kendi üstün ahlaklarını ve dinsel inançlarını e, beraberinde bir örnek olarak götüreceklerdir yeni dünyaya. Ve yeni insanların da uyum içinde birbiriyle e, yaşamalarından sorumlu olacaklardır. Bununla da kalmayacaklardır. Tanrı'nın kendileriyle birlikte seçtiği tüm hayvanların da bakımını ve düzenini sağlamakla görevlendirilecekler ve doğanın bir bütün olarak korunmasına yardımcı olacaklardır. Sonunda Tanrı bu fikrini hayata geçirir. Nuh'a şöyle buyurur. Benim gözümde yaşayan her canlının sonu geldi. Çünkü dünya onlar yüzünden şiddet yuvası oldu. Bu yüzden hem onları hem de onlarla birlikte tüm dünyayı yok, yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi inşa edin. Gofer ağacının e, tartışmalı olduğunu biliyoruz. Bu kimilerine göre servi ağacı, kimilerine göre çam ağacı, kimilerine göre meşe, kimilerine göre de sedir ağacıdır. Gopher ağacından bir gemi inşa et diyor. Uzunluğu 300, genişliği 50 ve yüksekliği 30 arşın olsun bu geminin. İçine de, içinde de kendine kameralar yap. Ve geminin içini dışını ziftle sıva. Sonra uzunluğu yukarıya doğru bir arşını bulacak şekilde bir pencere yap. Yan tarafına da bir kapın. Ayrıca geminin altına, ortasına ve üstüne güverteler yap. Gemi üç katlıdır. Ben yeryüzüne sel suları göndereceğim, göklerin altında soluk alıp veren tüm canlılar ölecek, yeryüzündeki tüm mahlukat yok olacak. Ama seninle bir akit imzalayacağım. Buna göre oğullarını, karını ve oğullarını karılarının yanına alacaksın. Ayrıca canlı evrende yaşayan tüm hayvanlardan birer çift alacaksın yanına. Hem erkek hem de dişi olmak üzere. Türlerine göre her çeşit kuş, türlerine göre her çeşit e, büyükbaş hayvan ve türlerine göre her çeşit sürüngen. Her biri birer çift olmak üzere seninle birlikte gemiye girecek. Ve bu şekilde sağ kalabilecekler. Yenebilecek kadar, ne kadar yiyecek varsa da yanına al. Ve yanında sakla. Çünkü bütün hepsi hem senin hem de hayvanların besini olacak. İkinci yaratımda görüldüğü gibi insana müthiş bir sorumluluk yüklenmiştir. Ve hem kendisini hem de doğayı koruma sorumluluğu. Adem'in böyle bir sorumluluğu yoktu. O zaten cennetteydi. Bu önemli bir ayrıntıdır Nuhla Adem arasında. Nuh Tanrı'nın her dediğini hiç sesini çıkarmadan, o, o saatten sonra insan sesi kesilir. Sırf Tanrı konuşmaya başlıyor ve Nuh e, şeyden çıkana kadar da gemiden karaya çıkana kadar da ararat dağına kadar hiç konuşmaz büyük bir titizlikle yerine getiriyor onu bu dediklerini ve Tanrı'nın dediği şekilde karısını, 3 oğlunu ve onların karılarında ee, olmak üzere 8 insanı gemiye alıyor Tanrı'nın gönderdiği hayvanlardan da birer çift alıyor yani bu çıkıp da şehirde e, işte türlerine göre hayvan toplamıyor tabi o gemi inşa edilme aşamasında e, yola çıkacakken Tanrı tarafından bunlar çift çift yollanıyor ...deniyor kitapta. Ve yenebilecek kadar da... ...iyiceği gemiye alıyor. Gemiye alınan hayvanlar... ...türlerinin en seçkin örnekleridir. Ayrıca... ...kurulacak yeni dünyada da... ...hem bunlar Tanrı'ya kurban edilecektir... ...hem de... ...insanlığa besin olacak... ...niteliktedir hepsi. Genesis'in... ...başka bir bölümünde... ...hayvanlardan hangilerinin alınacağı biraz daha açık olarak belirtilir ve eti yenen yani temiz sayılan hayvanlardan murdar olmayan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift eti yenmeyen yani kirli sayılan hayvanlardan da birer çift olmak üzere alın der. Çift, e, kuşlardan da yedişer çift alınması buyurur. Genesiz kitabının Üslubu gemiye bütün canlılar bindikten ve kapı kapandıktan sonra ve ardından aniden tufan başladıktan sonra ilk yaratımdaki dingin, sakin ve sıcak doğasını yitirip karmaşa, gümbürtü ve ilik titretici bir soğuğa dönüşür. Üslub da hava gibi değişir ve müthiş bir hareketlilik kazanır. Geminin dışındaki hayat hem gökten hem de toprağın altından gelen suların dalgasına karışıp yavaş yavaş çözülmeye başlar. Gövün savakları açılmıştır ki yeryüzünün bütün nehirleri, denizleri, ırmakları, dereleri yükselmiş ve okyanus yani tüm dünyayı çepeçevre saran o koca deniz Gürleyip olanca suyunu boş, Boşaltmaya başlamıştır dünyaya Kozmos Düzenli evren Tekrardan kavasa Yani düzensiz boşluğa Dönüşmeye yüz tutmuştur İnsanlar Kadına erkeği ve çocuğuyla Geminin kapılarına Üşüşüp Kurtuluşa ermeye çalışırlar bir ara Ama nafile Kapı günahın yüzüne Kapanmıştır ve eski dünya tüm canlılarıyla birlikte en yüksek dağların doruklarını aşacak boyuttaki dalgaların altına bırakılmıştır. Yeryüzündeki tüm canlılar sulara kapılıp yok olmuştur. Kuşlar, evcil ve yabanın hayvanlar, sürüngenler, insanlar, soluk alan bütün canlılar ölür. O sırada yaşayan tüm doğa o gemidir ve gemi 150 gün yaşanan tufan boyunca doğudan batıya, kuzeyden güneye çalkalanarak yol alır. Nuh'un gemisini kaptanı görünüşte yoktur ama kaptanı Tanrı'dır. Nuh değildir. İçindeki canlıların kaderini belirleyecek olan da Nuh değil, Tanrı'dır. Tanrı Nuh'a ve hayvanlara gemiye alınma sözü vermiştir. Ama kurtuluş kurtuluşu vaat etmemiştir. Çünkü böyle bir söz vermemiştir. Dolayısıyla ne Nuh'un ne de hayvanların kurtulacaklarına dair bir bilgileri yoktur. Tek yapacakları iş kurtuluşu ümit etmektir. Bu yüzden gemi eski günahlardan arınma ve kurtuluşu ümit ederek sabretme ve aman dileme mekandır. İnsanlar Havada uçuşan kuşlar, Karada yürüyen ya da sürünen hayvanlar, Denizde yüzen hayvanlar, Hepsi ama hepsi sabrederek, bekleyerek arınmak durumundadır. Bu gemi bir arınma gemisidir. Yaşama yazgılı varlıklar için, O anki tüm dayanakları, Ruhun bütün gizli köşelerine kadar yayılan büyük inançtır. Bu inanç, Tanrı'nın merhameti sayesinde başlayan her şeyin bir gün biteceğini, yani gemiye bindilerse bir gün ineceklerini, sular yükselmişse bir gün düneceğini, dağların dorukları dalgalarla kaplanmışsa bir gün yeniden görünür kılanacağını, anımsamalarını sağlayacaktır. Evet, geminin kaptanı Tanrı'dır. Ama insanoğlu yine de akıllı bir varlık olarak, başlangıçta Tanrı suretinde yaratıldığından dolayısıyla yaratılış basamağının en üstünde yer aldığından diğer canlıların ve bitkilerin hakimidir. Bakımını üstlenmek ve onları yaşatmak zorundadır. Çünkü Tanrı insanı evcil ve yabanı hayvanlara ve sürüngenlere dolayısıyla tüm yeryüzüne egemen Kılmıştır. Bu bir sorumluluktur. Bu sorumluluk o sırada sadece Nuh'a yüklenmiştir. Ki bu da imtihanın bir parçasıdır. Ve diğer canlıları korumakla verilen bu imtihan insani arınmanın ilk örneği ve bir parçasıdır. Nuh hakiki insan olduğunu kanıtlayacak ve Aristoteles'in de belirttiği gibi sadece ruhu ve aklıyla değil davranışlarıyla da hayvanlardan farklı bir doğaya sahip olduğunu gösterecektir. Tanrı'nın suretinde ona benzer yaratılmışsa insanlığın ötesine geçip Tanrı'ya yakınlaşabilmek için zoru başarmaya mecburdur. Nuh'un geçirmek zorunda olduğu bir imtihan yani dolayısıyla insanlığın geçirmek zorunda olduğu bu imtihan Adem'in imtihanından daha zorludur. Çünkü Adem hem karada hem de havada yaşayan hayvanlarla birlikte konmuştu cennetine. Tanrı buyruğu sonucunda bu canlıların teker teker hepsine kendisi ad vermişti. Hepsini kendi doğal ortamında tanımıştı. Ama Nuh'un gerek hayvanlarla gerekse bitkilerle tanışması ve onlarla arasındaki ilişki bir görev sonucunda oluşmuştur. Nuh onları kendi doğal ortamlarında tanımamıştır. İçinde bulunduğu gemide tanımıştır. Yani hiçbirinin ne yapacağını ya da nasıl davranacağını, ne yiyip ne iç, içeceklerini hiç bilmiyordu. Ve onları yaşatmak için bunu kendi kendine hem de bir an önce öğrenmesi gerekiyordu. Geminin içinde neler olup bittiği Genesiste açık bir şekilde dile getirilmedi daha önceden de söylediğim gibi. Sadece İncil'in apokrifa e, dediğimiz, apokrif olarak e, Türkçeleştiriliyor, sayılan kitaplarında hani nasıl, ne kadar da Türkçeyse apokrif, Nuh ve Büyük Tufan'la ilgili aktarılan bilgilerle yorumlanmaya çalışılmıştır. Bunların arasında yer alan ve kısaca hazine olarak çevirebileceğimiz, e, Kitaba göre, yorum kitabına göre, nut tufandan önce 100 yıl içinde tamamladı gemisinin içine burada yapılırken bir e, el, el yazmasından alındı susuz kalmamaları üzerine hayvanlara sarmışlar yapmıştır. Hayvanların her birine bir yuva, bir de yanına aldığı yiyecekleri saklayacağı e, dolaplar koymuş. Geminin alt katına vahşi hayvanları ve büyükbaş hayvanları, orta katına kanatlı hayvanları ve börtü böcekle dahil olmak üzere tüm sürüngenleri yerleştirmiş. Üst katına da kendisi ve e, ailesi yerleşmiştir. Bu kata kendisi ve oğulları büyük bir sessizlik içinde doğu tarafından, eşi ve gelinleri de batı tarafından girmiştir ve Adem'in naaşı da geminin ortasına konmuştur. Bu kata sadece insanlar girebilmiştir. Hatta bu durum dönemin kiliselerinde kadınların batıda, erkeklerin doğuda, birbirlerinin yüzünü görmeyecekleri şekilde sessizce oturmaları nedeni olarak yorumlanmış. Bu süreç içinde de oturma süreci içinde de Gemiye tam anlamıyla bir sükûnet hakim olmuştur. Bu sükûnet gemiye binen tüm hayvanlar içinde geçerlidir. Vahşi hayvanlar, kanatlı hayvanlar ve sürüngenler sessiz ve sakin bir şekilde girmişlerdir gemiye. Geminin içinde kaldıkları süre zarfında da hiç bozulmamıştır bu sessizlik. Aslan öküzle, kurt kuzuyla, yılan güvercinle, atmaca serçe ile uyum içindedir. Yine bu durum kiliseye adım atan her insanın <gülüyor> kral olsun, yargıç olsun, zengin olsun, fakir olsun her insanın ahenk içinde bir arada bulunmalarına benzetilmiştir. Gemiye alınan hayvanların hangi türe ait olabileceğine ilişkin bilgiler genesis'te eti yenen ve yenmeyen hayvanların... Ee, hayvanlar olarak belirtilmiştir. Tevrat'ın Levitikus kitabına başvurularak isimleri öğrenilmiştir. Çünkü burada eti yenen ve yenmeyen hayvanlar bir liste halinde sıralanmıştır. Bu kitaba göre, kısaca geçeceğim, çatal tırnaklı olan ve geviş getiren kara hayvanların hepsini eti yenebilir. Ama geviş getirdiği halde çatal tırnaklı olmayan örneğin deve kaya porsu, tavşan, domuz gibi hayvanların etinin yenmesi hatta leşine bile dokunulması caiz değildir. Bu tür bir hayvanın leşine dokunan, onu taşıyan bir insan yani sırtlayıp alan mesela avda o, o anlamda taşıyan diyor hemen giysilerini çıkarıp yıkamalı ve akşam güneş batıncaya kadar da bu insan kirli sayılmalıdır. Sularda yaşayan pullu ve yüzgeçli canlıların eti yenebilir. Ama suda yaşadığı halde pullu ve yüzgeçli olmayan hayvanların eti haramdır. Ayrıca havada uçan kuşlardan kartal, kızıl akbaba, balık kartalı, çaylak, bütün doğan türleri, bütün kuzgun türleri ve benzerleri, deve kuşu, baykuş, bütün atmaca türleri, kuku kuşu, Dalgıç kuşu, ibis, baykuş, ishak kuşu, akbaba, leylek, balıkçıl türleri, ibibik, yarasa gibi kuşların etini de yemek caiz değildir. Dört ayağın üzerinde yürüyen kuşlardan sadece ayaklarıyla süreyenlerin eti yenebilir. Bu çeviri olarak söylüyorum çünkü çekirge normalde bu. Örneğin bütün çekirge türleri demiş. Küçük çekirge, cırcır böceği, avustos böceğinin eti de yenebiliyor. Ama bunların dışındaki dört ayağı üzerinde yürüyen kanatlıların hiçbirinin eti yenmez. Dört ayaklı hayvanlardan pençelerini yere basarak yürüyenler de haramdır. Küçük kara hayvanlarının örneğin gelincik, fare, kertenkele ve her birinin kendi türlerinde eti yenmez. İster karnı üzerinde sürünen, ister dört ayaklı ya da çok ayaklı canlılar olsun, bunların eti de keza haramdır. Nuhum gemisi bu haliyle doğa tarihinin en büyük hayvanat bahçesidir. Ve bu hayvanat bahçesine ulvi bir deli, dinginlik hakimdir. İnsan hayvanla hayvan da, hem insanla hem de diğer hayvanlarla sakin bir yaşamı paylaşmakta ve en önemlisi bu şekilde Tanrı'nın tufan öncesinde yarattıklarında e, beklentisini de gerçekleştirmiş e, olmaktadır. mi bu şekilde bilinmeze doğru yol alır. Sallanır, savrulur. Sonunda Genesis'te ararat olarak Geçen dağın doğruğunda durur. Bu arara. Nuh geminin durduğunu anlasa da acele edip hemen inmez gemiden. Tam kırk gün bekler. Tam kırk gün tanrısal bir işaret bekler. Çünkü bilir ki tufan sonrası, tufan sırasında olduğu gibi bir inanç, bir sabır gerektirmektedir. En sonunda Nuh geminin penceresini açar ve dışarıya bir kuzgun yollar. Bu kuz, kuzgun değil. Yedi gün dönmesini bekler kuzgunun. Dönmediğini görünce bu kez bir güvercin yollar. Slide denmiyor bunlara da ne dönmüyor Saydam. Efendim? Saydam. Down. Saydam'da görüldük gibi. Cümle içinde kullandığı ilk defa ee, güvercin yollar dedik ve onun dönmesini bekler. Kuşların bir, birer haberci e, gibi gönderilmesi, Genesis'te olsun diğer e, Kutsal Kitabın diğer kitaplarında da çok geçen bir metafordur. Ee, i̇nsanın Tanrıya bütün gönlünün gönlünü açtığının ve onunla yeni bir akit için hazır olduğunun da simgesi olarak yorumlanır. Özellikle güvercin, saflığın, tanrısal esenin, iştenlik ve barışın simgesidir ve e, Hristiyanlığın müjdesi İsa ve ondan önceki peygamberler yeryüzüne, yeryüzüne bir güvercin şeklinde göndermiştir. Klasik kültürden Hristiyanlığa miras kalan bir anlayışa göre Barış güvercinini barış güvercin toprağa konduğu anda bir daha silah sesi duyulmaz. Nuh'un bu amaçla yolladığı güvercin ilk başta konacak kuru bir yer bulamaz ve geri döner. Buradan yeryüzünü kaplayan suların henüz tamamen çekilmediğini anlar Nuh. Nuh yedi gün daha bekler ve güvercini tekrar yollar güvercin akşama doğru geri gelir. Üstelik bu kez ağzında bir zeytin dalı vardır. Nuh bunu tarsal bir işaret olarak görür ve Tanrı'nın gazabının dindiğini ve suların tamamen çekilip doğanın ikinci bir yaşama artık hazır olduğunu anlar. Ama yine acele etmez. Ve yedi gün daha gemide bekler. Yeniden güvercini yollar ve güvercin uçup bir daha geri gelmez. Nuh bunun üzerine geminin tavanını açar ve dışarıya bakar. Toprağın kuruduğunu kendi gözleriyle görür. O an Tanrı'nın sesini duyar. Gemiden artık çıkabileceğini söylemektedir Tanrı. Kendisiyle birlikte ailesinin de gemideki bütün canlıların da yanında götürebileceğini. Bunun üzerine Yine hepsi düzenli bir şekilde gemiye nasıl sessiz binmişlerse aynı sükûnet içinde sessizce sakin bir şekilde dışarı çıkarlar. Bunların hepsi e, belirli bir ritüel tabii ki ve yepyeni doğaya, yepyeni dünyaya ilk adımlarını atarlar. E, kuyruk halinde olduğu bilmiyorum çok e, net bir saydam değil o yüzden şey yapamıyoruz. Belki arkadaki kalabalık gözükmüyor. Nuh'un ilk işi Tanrıya bir sunak dikmek olur. Sonra da eti yenebilen hayvanlardan türlerine göre, göre birer çift alıp o sunakta Tanrı'ya adamak. Tanrı kurban edilen hayvanların mis kokusunu duyar önce. Duyar duymaz da ta derinlerinden. Artık ne insanlığa ne de diğer canlılara bir daha böyle bir lanet yağdırmayacağını haykırır. İlk kurbanın manasını bu şekilde görmüş oluyoruz. Yeryüzünde artık hiçbir şeyin kesintiye uğramayacağını, Ekim zamanının, hasas zamanının, soğuğun sıcağın, yazın kışın, günün ve gecenin birbiri ardından kesintisizce geleceğini. Bu yeni akit, İnsanın tufandan yani ahlaki ve dinsel bir yargılamadan geçtiğinin kanıtıdır. Bu kanıtlama onu doğanın tek hakimi kılmıştır. Çünkü arınma sürecinde yüreğinin inanç dolu olduğunu sabredip bekleyerek göstermiş, kendisine emanet edilen hayvanları yok etmeden, öldürmeden sağ salim yeni dünyaya taşımıştır. Ve sonunda Tanrı'ya kurban ederek, ...gönlünün onunla anlaşmaya hazır olduğunun işaretini vermiştir. Bundan sonra aynı şekilde doğal düzeni koruyabilir... ...ve bütün hayvanları temizini kirlisinden ayırt edecek şekilde... ...hem Tanrı'ya kurban edebilir hem de tufan öncesinde olduğu gibi... ...sadece toprağın kendisine verdikleriyle yetinmeyip... ...hayvanları da kendisine besin yapabilir. Ama kanlı olan hiçbir canlıyı... ...kan, canla eşit burada hiçbir canlıyı öldüremez. Çünkü kan, yani can, yaşamı içermektedir. Sizin de kanınız dökülürse hakkınızı kesinlikle arayacağım der Tanrı. Her hayvandan hesabını soracağım. Her insandan, kardeşinin canına kıyan herkesten hakkınızı arayacağım. İnsanın canı Tanrı'nın kanatları altında güvenceye alındığına göre İnsanın görevi diğer canlılara da dokunmamaktır. Çünkü Tanrı ona şöyle demiştir. Doğadaki tüm canlılar, denizdeki tüm balıklar sizin yönetiminize verilmiştir. Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yaşayan ve hareket eden canlı sizin için birer gıdadır. Sadece onu canlı iken yani kanlı iken yiyemezsiniz. Kan... Canı içerdiği için yenelersek insan hayvanları canlı canlı yememek zorundadır. Bunun anlamı insan hayvanlardan beslenmek amacıyla yararlanma hakkı elde ettiği halde yine de yırtıcı ve öldürmeye meyilli doğasını denetim altına almak zorunda olduğu. Nuh'un sorumluluğunda insanlıkla yeni bir akit imzalar Tanrı, Böylece bu akitle doğanın düzeni ve durağanlığı garanti altına alınmış olur. Bu aktin evrensel olduğunun yani doğanın tüm canlıları ve yaşamı kapsadığı ufkun üstünde beliren bir, bir gök kuşağıyla sabit kılınmıştır. Bu ağrı dağının yani araratsın üstünde ki e, barış işareti ne zaman yağmur yağsa gökte beliren bu kuşak taraflara aktin geçerliliğini anımsatacak. Bulutlar berraklaşıp ışık ortaya çıkınca bu kuşak daha da muhteşem parıldayacaktır. Bu kuşak tarafların yani insanla doğanın, tanrının silahlarını bıraktığına dair bir işarettir adeta. Çünkü kuşağın görünümü savaş aleti yayın yay gibi gök kub, kub, e, kubbeye asıl ışının bütün fırtınaların dinişinin bitkinin hayvanın ve insanın kuslanışının tanışının ulvi simgesidir beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum <gülüyor> sorular varsa alabiliriz ya, ışığı yakabiliriz evet, güzel bir için teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim dikkatle. Teşekkür ederim. Zeynep'in bir sorusu var. İzin verir misiniz? Evet. Efendim? Eee balıklar nasıl deniyor Yani gemiye e, denizdeki canlılar diyorsun. Gemiye nasıl binecek? gemiye inanıyorsak zaten içindeki olabilen her şeye de inanırız. Evet. Pardon. Ben şunu kapatabilir miyim hocam? Pardon. Ben duymuyorum çünkü şeyini. Bir makine çalışıyor burada Tufan diye bir tünü tufan tufan Nuh'un tufanı, evet. e, bu sorunuz tartışmaya yol açmış bir sorudur yorumcular arasında da. E, çünkü daha önce de yani Nuh'a gelene kadar e, Doğu e, literatürde de e, biliyorsunuz çok fazlasıyla tufan olmuş e, Roma ve Grek döneminde de tufanlar yaşanmıştır. Bu yüzden bunun lokal bir tufan olduğu söylenmiştir. Ama e, bu ikinci yaratılış olarak e, Genesis'te sunulduğu için e, bütün evreni yani kozmosu ilgilendiren bir tufan olarak e, en son özellikle Katolik kilisesi tarafından yorumlanmıştır. Geneldir. Yani bütün yeryüzünü kaplayan bir tufan. Olay metaforik bir şey herhalde. Tabii ki metaforik. Yani ki? Şunu ben anlatmak istedikleri e, insanın o gemi bir kere görüldüğü gibi adeta e, bir tabut şeklindeydi. Üçüncü şeyde de bir gösterebilirim. O mesela çok açık bir şey. Bir kere inanç meselesi her şeyde önce yani bunu yargılarken. Evet. Özgüç ben kaçırdım mı şey acaba Kapattık değil mi Üçüncü ya da dördüncü resimde Ya da hani bulamazsak orada bir Gemi şeklinde değil de Bir tabut şeklindeydi Farkındaysanız O O şurası Sanduka yani bir nevi ve gemi bu şekilde e, bir sandukaya benzetilmiştir. Bu bir gömüttür. insanlığın gömütüdür. Ve gömüt demek aslında bir deneme, bir arınma sürecidir. Bu arınma sü süreci içinde e, insanın hayvani yanını, yani o hayvanlar bütünüyle aslında insanın hayvani yanı olarak değerlendirilmiş ve bütün bu hayvani yanını bastırması üzerine bir e, inanç denemesi olarak gösterilmiştir. Çünkü biliyorsunuz Adem e, cennetten kovulmasının nedeni hayvani bir yanına yeniliştir. Bu yenilişi e, neden olan tabii ki bir kadındır. Havadır. Fakat araya bir e, yılan girmiştir. Yani hani havanda suçu yok gibi bir şey. Var. E, önce bir yılanı e, sokuyorsun araya. Sonra da hay, e, havayı diyorsun ki e, Adem'i ayarttı. Hayır değil yani ortada. Bir de yılan var. E, bu, bu durumda şöyle söyleyebiliriz. Adem'in denenmesinde bir takım e, şeyler, Tanrı'nın beklentisi yerine gelmemiştir insandan. O yüzden iki, yani ikinci yaratım aslında ikinci yaratımda metaforik bu insanın tamamıyla denenmesi gerekir e, diyor Tanrı. Çünkü Adem'i cennete vaat ettik, cennete yerleştirdik, hiçbir şekilde sınamadık ama e, böyle bir durum yarattı. O zaman insan denilen varlığın sınanması gerekiyor. Ama böyle kendisi de Bütün doğa sınanıyor. Bütün doğa insanın doğası olarak ele alındığı e, bir yoruma göre böyle bir yoruma göre de tamamıyla hayvanlarıyla, bitkileriyle vesaire doğanın tümü olarak değerlendiriliyor. İnsanın hayvani yanı olarak hayvanları değerlendirmeyenler de var. İki tür yorum gelişmiş burada da. Bir tanesi böyle, diğeri öyle. Ve bu sadece bir sabır denemesi olarak gösteriliyor. İnsanın yani fark ettiyseniz o zaman tabii, tamamıyla metaforik o zamanlarda işte 150 yıl beklenmesi 100 yıl geminin yapımının beklenilmesi 7 gün işte bekledi çıkmadı hemen mesela durduğunu anlıyor geminin fakat 40 gün bekliyor tekrardan yani, durdu mu hemen ineriz değil mi bir an önce olsun diye sonra geminin bir tek penceresi ve bir tek kapısı var ve kapı kapandığı anda öbür tarafta kapı yok yani Umut, umut sadece kendinde olan bir şey. Tanrı demiyor ki işte ben sizi buraya bindireceğim, ondan sonra da şurada indireceğim gibi bir şey söylemiyor. Sadece oradaki insan umut etmekle meşgul veya onu hissetmekle, bunun anlamını keşfetmekle belki ee, sınanıyor. Gün Doğum mu? Yani hayır döversek de bir şey etar ya. hep 40 41. 40'a başladık. Evet evet. geliyor. Yani 40 gün doğurduktan sonra tekrar normal haline dönmesi. O da 40 gün. Evet yani genelde 40 gün var ama 7'lerden gelmiyor filan diyor ama 7 de 40. 7'yi 7 kat Evet. Yani bu simgeler metaforik evet ama neyi anlatıyor yani çünkü birinci sinema Adem kimsi mu tamamaktı olmuyor İsa'yı gönderiyor simginalarımızın bir çeşidi diye yani çünkü doğumda herkes şey İsa oluyor. Evet. evet. Yani diğer peygamberler de onuncu e, e, kuşak ya zaten Adem'den e, Nuh'a kadar çeşitli peygamberler var mesela. E, Nuh da sonuçta indikten sonra oğullarıyla bir problem yaşıyor. Ve Nuh oğullarına küfrediyor der. Şimdi küfretmek e, lanet yağdırdı der. Ağrıda sempozyumda bir hocamız tümüyle karşı çıktı. Yani yazılan benim konuşmam değildi. Bir başka arkadaşım konuşmasında küfür ne demek dedi. Peygamber küfreder mi dedi. Yani orada öyle yazıyor ama. İşte o, o şekilde tabi dayanamadı bağırmaya başladı resmen bağırıyor yani peygamber küfreder misiniz? ne diyorsunuz Metni yanlış yorumluyorsunuz falan filan gibi bağırdı ee, hocamla da geçen hafta konuşmuştuk yani sonradan geldi hocam dedi yanlış yapıyorlar değil mi latincesinde bunun dedi böyle dedi küfretmek mi deniyor maalesef küfretmek dedim yani ee, küfür ve lanet etmek üzere bir fiil ama dedi nasıl dedi bir peygamber nasıl küfreder dedi. Yani zaten dedim hani eğer e, son peygamber gibi bir şeye inanıyorsanız dedim. Demek ki dedim aşamaları da var insanoğlunun denemeleri falan. Onlar orada bir şey diye, diyemedi yani. Çok i̇nançlı bir insandı. Evet. Böyle de bir durum var. Ee, yani o onuncu kuşak deniyor çünkü noha kadar da. Yani bir takım sayılar kendi içinde de tek tek yorumlanmış. O yedi dediğiniz 150 yıl dediğiniz e, ya da 100 yıl mesela geminin yapımı sürüyor. Üç kat yapılıyor. Bunların hepsi sayısal evet. olarak değerlendirilmiş. Bu apayrı üç tane büyük kitap sırf sayı üzerine. Şimdi Ahiremi Avba Kalevisi Kümerler'de var daha önce işte ee, evet yani o, evet o videosta da, evet. da vardır. O videosta da vardır. Nasıl? Evet. Tabi tabii tabii, tabii. O, onlardan e, aktarım. Şimdi bunun hiçbir yerde yani hatapağı, daha kültürlerde, rastlanan bir şey değil yani Mısır'da de. Onların lokal olduğu değerlendiriliyor işte zaten. Aynı yani hocamız demin bir soru sordu ya genesis'teki bu lokal midir diye onların lokal bunun genel olduğu yani e ama tufan şeyi yok başka bir soru yani var. adem ile var mı? var yani o videosun metni bunun adeta e, şeyi yani üzerine e, hristiyan versiyonu yazılmış gibi bir şey o videosun metamorfozyası tamamen tufan tufanı o, anlatır o, bu anlamda hatta yani. O, daha önce tabi ki. Hangisi an Biz şeyden önce değil ama şeyden önce değil. Ama bunların, şey, pardon tam tersini söylüyorum şimdi. Bunun üzerine kurgulanmış müthiş bir şey vardır. In un undatio denir, kelime çok eskiye dayanır. O yüzden tufan vardır. Kelime olarak tufan vardır yani sel baskını diluvium deniyor hatta İbranice'de var evet İbranice'de var evet. o zaman yani o yüzden daha eski tabii, tabii. ben e, tamamen farklı bir mantıkla size bunu söyledim yani tufan yok deyince eski kültürlerde tufan yok gibi kelime yok gibi anladım yani tufan tabi tabi sel baskını yani, şeklinde var bir şey gibi yani kıyamet. Evet. Arapçadaki kıyamet evet. ama başka bir şey. Ki ne anlamı? Kıyamet bu bağlamda yemesi eee şey ne? Bir gün daha, şey, ne? Ceboloji nasıl olur? Luvium yani Latince'sini soruyorsunuz herhalde. Ee, akın akın bir ruhun akın akın ne olması diyeyim ona kat kat soyulması diyelim ruhun kat kat soyulması diluvium ve bu sel baskını şeklinde influx mı denir yani birden akın şeklinde ve mesela influx'ın aslında sinonimlerine bakacak olursanız orada sel baskını da vardır tuhaf bir şekilde Evet. Cihazını, Şeyi bilmiyorum ben Arapçasını atmak, bilmiyorum Ayağır batmak değil mi? Kıyam, Kıyam. Ha. Kıyam. Evet. Böyle değil yani bilmiyorum Burada da kat kat Ruh'un soyunması vardır Yani hocamız da orada zaten Latince olarak Bize yardım eder Öyle değil mi hocam? Evet Aslında Evet Hı tamamen Evet, o soyunma işte bu. Hep yeniden bir e, yapılanma. Ha, evet, mesela orada da var. Daha sonra tabii bu dediğin son. Some Ha. Bir de kozmik korku ha? Ha? Ben şimdi o şeyden o kadar anlamadığım. O bütün atak diyor ve o yandı. Ya büyük bir çıkıyor ya büyük bir Yani zaten ruhun soyunması da öyle bir, bir aşama üste çıkması. Mesela yedi kat dediğiniz şeyde bir aşama üste çıkması. Ee, bu hepsi belirli bir acıyla oluyor zaten ve bu acı insanı trajik bir varlık olduğunu da yavaş yavaş anımsatıyor yani ölümlü bir varlığım ama bir şeylere karşı sürekli bir direnç içindeyim ee, Grek trajedisinin esası da bu zaten yani ölümlü bir varlıksın sen fakat sen ak aynı zamanda akıl sahibi bir varlıksın ne demek bu belirli bir şekilde bir şeye de direnç gösteriyorsun ya ne demeye direnç gösteriyorsun? Yani bir beş dakika sonra öleceksin mantığı insanda yok. Fakat bir gerçek olarak benim kafamın üstünde bu dolaşıyor. Bütün Grek trajedilerini yazdıran da bu gerçektir esasında. Aynı şey sürekli bir üste çıkış, sürekli bir üste çıkış ama sen yaşama yazgılı bir varlıksın. Ne olursa olsun yani bu bir gerçek. Bundan sonra bazı şeylere inanırsın inanmazsın o seninle ilgili bir şey ama tek bizim gerçeğimiz doğamızın gerçeği şu an hepimizin yaşama yazgılı olduğunu yani bunun mesela tersini iddia edemiyoruz yani çünkü herkes doğan bir canlı var mı yani bunu bir tek şey yapamıyoruz bu temelde reddedilmeyen bir gerçek ama bu canlının bir de aklı var bu bir trajik nosyondur. Ve e, bu bu nosyon zaten işte Medea'ya çocuklarını öldürtüyor. <gülüyor> e, ya e, sevgilisini dağlardan e, aşağıya e, yollatıyor. Yani bir patos durumu yaratıyor. Bu patos tamamıyla eee Kendine karşı bir isyan bayrağı çekmekle ilgili bir şey ve bir tek insan bunu yapabiliyor. Kendi kendini mahfına sebep oluyor. Bu bir patos ve bu patos aslında akıl varlığıyla ölümlü bir varlık çelişkisi içinde ortaya çıkan bir sonuçtur. Yani kıyının ucuna kadar geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Ondan sonra yine de orada atlamaya karar veriyorsunuz. Bir karar verme anı yine. Ya neden? Mesela trajedinin üzerine felsefe gelişmiştir. Yani bunu bana daha iyi bilirsiniz. Trajedi yani felsefe, bir trajedi aslında Evet. Aslında bir evet. Şimdi bu İslamiyet'te her canlı ölüm tabelak görüyor ya. Muhtemelen ölüm var bir şey. Yani. Evet. Hani ölmek değil, de, değil mi? Ne Estağfurullah. Bir de var, anlattığınız, hani bir Buraya, dedik de, şu an, e, şu an var. yani şu an kabul edilmiş e, kutsal kitabın ilk kitabı, Katolik. Genesis. İncilin yani İncilin şu an yani. evet e, ilk kitabı, Tevratın birinci kitabıdır, Genesis, Yaratılış kitabı. Şu Direkt de, olarak metin yani, oradan. Genesim. Genesis, evet. evet eski antlaşma Müslümanların bu konudaki fikirleri Müslümanlık şeyi kabul ediyor tabi ki yani Nuh'u kabul ediyor aynı kabul ediyor şey yok mu hiç şüphesiz farklılık hiç şüphesiz farklılıkları var ama sel baskınını yani benim anlattığım bu kısmı kabul ediyor bundan sonra Ararat'ta yaşanan oğullarıyla ilgili problemlerde farklılıkları var yani orada e, problemler mesela yaşanıyor kendi oğullarıyla arasında bu daha ziyade siyasetle rejimle ilgili e, şekilde yorumlanıyor İslamiyetle e, çok incelemedim çünkü ben Arapça bilmiyorum yani metinler olarak da sadece e, batı dilinden okuduğumuz kadarıyla e, siyasal bir takım olaylarda çok büyük farklılıklar olduğu söyleniyor e, Kur'an'la genesis arasında bitkiler söz konusu değil Be bitkiler besin olarak söz konusu Be besin olarak evet, evet. evet. hayvanların her var böcekler var ee, o ana kadar hayvani olarak yaratılan maturanın yani doğanın e, en seçkin örnekleri tar tarafından seçilip öyle deniyor e, kapıya kadar yollanıyor ee, yani Bu bir aslında dünya yani Dünya? Evet Bir dünya yani Bana göre Dünyanın sandukaya girmesi Aslında ikinci kez Evet buyur Bir soru Eee şey kaçtım. yoksa bütün dünyayı katlayan bir şekilde. Şimdi bu soru o, ne kadar gerçekçi? Bugün bunu sorabiliriz. Evet. Çünkü bugün bizim için dünya belli. Ölçüsü vs. bir şekil Ama düşünün ki e, işte <gülüyor> Milattan evvel e, yani Tevrat'ın tarihini nereye odaklıyoruz? Onu söyleyebiliriz ama binden geriye değil mi? Milattan önce binden daha geriye. İki bin var mıdır? Bilmiyorum. İki bin ondurur. Hani bilmiyor. Hemen hemen, yani daha da hatta geri. Ama nasıl şimdi, nasıl medeniyetlere bakarsınız? Milattan önce at koşturuyor, kaçinci hanedan dört bin gibi Bir şu medeniyetlere giriyorsunuz, milattan önce günde yazıyı geliştiriliyor vesaire. Yani Tevratın geldiği toplum, böyle bir coğrafyada, göçebe halinde doğuşan İsrailoğulları. Evet ve aç kaldık tabii için nasıl tasarlanmış. Orada eser-i Muhammediyye dedekler. Eee bilmiyorum keştesi eee çalıştırılmışlar. Toplanmışlar işte yakayı kurtarınca da eee tekrar geri dönerek vesaire eee gelenek bugün bize aktarılan eee şeyi, bilgin e, kitabın karana, eee çaresi ve tekdüleri tarafından birlikte oluşumuna hizmet etmiş bir topluluk. Çünkü de böyle bir toplumun kültürel, dolaştığı kültürel coğrafyanın şeylerine bakmak lazım, hazinelerine bakmak lazım arkadaşlar. <gülüyor> Mesela Gürgönüş şeyinde e, taşkırında ne var? Belki bu şekilde çok insani takım e, yollarla e, arttığa yüzümüzün önünde el de tutuluk hale getirilmiş hikayeler e, askerler şeklinde olmasa da ana kavramlar e, belki bazı e, doğal olaylarını da lerde şeyle tehditle ifade edilmiş yani Mısır'da var gibi bir durum ama ilişkimiz hani farklı. E, çok lokal olarak da Mısra, mesela Musa'nın aşağıda e, işte, Sudan kurtarılmış e, salara gelen bir çocuk olması, bir bebek olması vesaire. Arkadan Firavun'u takip ederken o gerçeği yenen şeyler e, Mısra'da da ama e, Sudan'da. E, evet. Vurup topraktan, topraktan suç. Daha başka şeyler de olabilir. Mısır, Mısır'dan her şeyi bilmiyoruz doğru söyler bazı, işte mezarlık kitaplarında inanmıyorum ya da yanındaki şeylerden, onların e, tek bir dünya ayet kavramlarını dedikler çıkarıyoruz. Rahipler çok şeyimizle bir işi bilmiyor. Bir kısmı da günlükler öğrenerekten e, aşktanmış. Evet, ölüler kitabından. Evet, ölüler kitabından. Evet, e, dolayısıyla. Orta çağda mesela Orta çağ sonrası Avrupa'da Rönesans kültürünün Renaissance, Bazıları kültürünün da orta çağ El yazmalarından alınan evet, Şeyler de manastırlarda e, Laikleri Çok Çok sanat olarak de, çıkardı, Ayrıntılı şeyler Evet e, Bunu mutlaka Daha iski kültürlerle Belki da roşumelleri diyoruz, e, pek yaptı düş vadisinden gelen yaşlanlar olur orada gerçekten çok eski medeniyet var şey mesela o zamanlarda eski Gilgamış zaten Gilgamış evet, evet. Hatta onların da kullandığı bir e, gramer bakımından şumeller dili de bir şey şey yapıştırılır e, yapıştırılmalı e, eklemli değil mi değil, <gülüyor> hani, e. Ee, yani burada e, hakikaten araştırılabilecek e, belki de bulunması gereken çok şey var, var. Tabii, çok... Tabii. Yani bunu e, zaten bu şekilde ka e, ikinci kaynaklar çok fazla evet. yani yorum üzerine doğuyla e, ilişkileri hangi e, masallarla iç içe geçmiş hangilerinin temaları üzerine kurulmuş gerçekten çok fazla evet. yorum yapılmış ama ben direkt ana metinleri ve size sundum yorumlarıyla birlikte. E, kelimelerde de mesela ben de Çabak Bey'in e, farklı bir bilgiler, şeyin sorması. İşte kıyamet nedir? E, bu çok eski metinlerde, çok eski, bilgilerin çok eski dönemlerinde verilmiş olan kelimelerin e, şeyini aramak pek farklı olmayabilir. Benim, e, Çünkü o günkü manaya hiçbir zaman tam olarak gelemezseniz. Arada kaç kere e, şey değiştirmişlerim. E, yani doğum bakış renk işte bugün eee gelen manalar üzerinde işte biliyorsunuz geçen sefer de konuştuk. Mesela e, şey yaptığı eee şey İsa'ya e, Roma'da İsa'nın e, koyunçuları var. Halbuki koyunç ikramı çevişik ben koyunç söylersen Yani ışıklı bir, bir şey diyor. Peygamberler ya koyunçlar peygamberler ya Şimdi Kelimeler ilk ucu yani çok, e, Kelimelerin e, tarihi var ama yani ilk kelimenin geçtiği yerdeki manasını bulabilirsiniz çünkü her zaman mümkün değil. Her zaman mümkün olmasa bile bir dil kuruluyor. Yani bir İbranice gibi bir şey var şu an ya da bir Grekçe gibi bir dil ortaya çıkıyor. Ee, bunu bütün mümkün metinlerden ortaya çıkartıyoruz. O yüzden e, zaten eğer bu mümkün olmazsa eski çağ dilleri gibi bir e, disiplin olmaz. Tamamen o dönemdeki zaten bizim amacımız ya da disiplin sahamızın e, amacı o dönemdeki metne ulaşıp ulaşabildiklerimiz için konuşuyorum. Kelimelerin orada nasıl geçtiğini görmek ve buradan oraya bu kelime dağarcığımızla oraya bakmamak. Zaten önemli olan kelimenin tarihini çıkartmak. Ve ilk o toplumda nasıl geçiyordu? Bunu bilmediğimiz sürece zaten yanlış algılıyoruz işte olayı. Yani hocamızın bir dediği haklı e, o e, yalnız kendisi şey diyor yani bilemeyiz, bazı kelimeleri bilemeyiz ama çoğunlukla biz e, kaç bin tane kelime yaratacak şekilde bugün latince sözlüğümüz var kaç bin tane kelime yaratacak şekilde bir felsefemiz var. Grekçe e, bu. Bunlar hepsi çözümlenmiş ve o döneme göre tahlil edilmiş kelimelerden ortaya çıkıyor. Keza şey de öyle e, yani bunu bütün eski diller için konuşabilirim. Aramca için konuşabilirim. En eski dil. E, bunların hepsi e, zaten bir şekilde nasıl bulundu bilmiyorum. Tanrısal mıydı? neredeyse yani giderken ayağınıza bir şey takılıyor o bir tomar oluyor yani bu, bu kadar büyük bir şans olabilir mi Vesuvius yanardağ patlıyor bütün Pompei Herculaneum işte gibi kentler lavın altında kalıyor 18. yüzyılda zannedersem birisi bir çekiç vuruyor ki bütün kent ortaya çıkıyor ve oradan siz Dionysos gizem dininin bütün hatlarını öğreniyorsunuz. Yani muazzam bir e, şey var. Bir tufan var ve üstünün açılımı var. Yoksa Pompei'deki Pompe şu an e, gizemler evi tamamıyla ortaya çıkmamış olsaydı bu bir arkeoloji bulundu. Bunun gibi aynı kitaplar içinde geçerli. Dokuz tarafındaki hiçbir e, şey resim bozulmamış durumda çıktı ve o evden bir Dionysos kültünün gizem dini olarak e, ne yapılıyordu her bir ayrıntısını öğrendik. Bu çok önemli bir şey. Yani bu bir şans esasında bu dillerin kurulması içinde ve tamamiyle çıktığı anda da o andaki kültürdeki manasını öğrenebiliyorsunuz. Bu önemli bir şey ayrıntı. tabi adayların davranışları var. Tabii bütün kent var bu bu çok çok tabii ıı, tabii hoş iyi. bir şey. Bizim elimizde çok önemli bir gösterdiği yani, e evet. yani her şeyi vermiyor. <gülüyor> belki bir şey tam olarak bir zamanda erdiği ama çok önemli bir güçlüğü geliyor. Gördüğünüz gibi bir, kuşturun, bir, kuşturun, bir şey, kavram, teknik bilimsel vesaire bunlar da zihnimizde oluşturuyor işte. Birine da bir yere bakarak bunu bakarak buna mana veriyor. Evet. Yani evet, etimoloji başka bir şey yani etimoloji önemli bir ayrıntı tabii ki. Buyurun. En yani baştaki söylediğim şeyler. Elma niye yasakken yani hala hiçbir yerde aynı kelimsinde ne var bildiğimiz gibi? Elma niye yasak? Yani sonuçta elma yürüyebilme ya aynı anda aynı anlamda kullanılıyorsa. O sadece bir şeyi yeme denildiği zaman. O sıradaki poma, poma dedikleri elma olarak yorumlanıyor. Yoksa bu mesela poma esasında bir meyve, ee, fakat mesela latincesinde bu elmadır ve çok e, yorumlanmıştır. Bu herhangi bir meyve de olabilir diye. Ee, buna elma denmesinin nedeni e, sayeden e, İbranicesinde de bu var. Hocamız belki daha iyi bilecek. Ee, daha sonra latincesine bu şekilde geçmiş bunu ille de bir elma olarak ya da muz olarak vesaire değerlendirmemek gerekir orada bir ağaç var bu ağaçtaki e, elmayı yeme kardeşim diyor Tanrı. Meyvayı yani meyveyi yeme meyveyi yeme diyor Nasıl? evet ağaçlarımızı koruyun. <gülüyor> gofer ağacı gofer diye bu ağaç nerede yetişiyor Şimdi, Hı -hı. evet evet onu ben size söyleyeyim o... eğer Ararat dağını ister yani Avrupa dağını ister sefri ağaçları yetişmesin yok daha gidiyor yer oraya yer yani gidiyor daha gitmemiş çünkü gemi yapıldıktan sonra Ararat'a iniyor ya bizim İstanbul'da elmen değil ama değil mi? Değil mi? kurma mıdır bilmiyorum kurma herhalde <gülüyor> yani e, şey yani, zıra, zıra değil, her kültürün kendine göre bir şey, bir yasağı var demek ki Yani bir, bir yasak sonuçta tanrının belirli doğanın düzenini koruması için insandan istediği bir şeyi sen gerçekleştirmiyorsun orada sadece icra İkisi de önemli yani Kur'an şimdi Tanrı'nın baştan bir e, tabii ki ön sezisini de burada gö görüyorsunuz. Yani Tanrı şimdi de olan bir varlıktır. Şimdi de gelecek ve geçmiş aynı andadır. Ve sonuçta o bir şey söylediği zaman dinlerde şimdi de değerlendirilir ama bize göre o şimdidir. E orada geçmiş ve gelecek bir aradadır sen bunu yeme dediği takdirde anlaşılan yoruma göre, göre ee, ileride bunu yediğinde kendine de zarar vereceksin manasıdır tabi ki yani anlık olarak bunları yorumlamamak gerekir bu yasayı ihlal ettiğinde sonuçta işte bak tufanda geliyor gibi bir şey yani bütün insanlığın yok edilmesi ne de o sırada söylüyor niçin bir yasak getirilsin ki yoksa ben sana cenneti verdim dışarı çıkma diyor. Yani minderden ayrıldığın takdirde e, orada yaşayacakların burada sana sunduklarım olmayacak. Hı -hı. Ama sen ille de diyorsun ki ben yasak elmayı yiyeceğim. Yani metaforik konuşuyorum. E, o zaman buna katlanacaksın türündeki bir e, öngörü diyelim bu. kontrol ederim yoksa cezalandırıp e, deneme deneme olarak değerlendiriliyor geliştirmek, ve geliştirmek, ya. geliştirmek. Bir bir e yoksa e, tümüyle geliştirilmiş bir varlık yaratabilirdi herhalde yani şimdi ben tabi işine karışmak gibi olmasın ama <gülüyor> çarpılırım falan bu değil mi <gülüyor> Ya işte bir ağır konferansı vardı oradan işte 5-6 ay öncesinde falan gelmiştim evet bir Çinliler buldum diyorlarmış ama çok komik bir gösteriydi tabi e, maalesef bulunamadı şimdi Hong Kong'da bir sergi açılmış ne alaka diyeceksiniz ya yani Hong Kong'daki e, fakat Çinliler nedense bu işe çok düşkün Çinlilerle Hollandalılar özel e, üniversiteden bir takım paralarla gelip ar, e, Dağında araştırmalar yapıyorlar ee, orada bir takım şeyler gösterdiler bize işte Çinliler şeyi buldular gibi ee, ağrı pardon Nuh'un gemisini buldular gibi evet Çinliler şimdi film şöyle başlıyor çok güzel işte ağrı karlar falan filan Çinliler yürüyor onları da görüyoruz birdenbire kapalı bir sahaya giriyor. yani nereden geldin kardeşim oraya bak burada falan küçücük bir gölge olarak gösteriliyor Google Earth'ten bir şeye bakar gibi, şöyle küçücük bir şey, şu da olabilir, bu da olabilir, böyle bir şey gösteriyor, hep böyle hile yani. Sonra onu gösteriyor, birden biri ama her yer böyle lambiri dolu bir sandağa giriyorlar adet, öyle bir yer düşünün. Bu işte bulundu diyor falan filan böyle dolaşıyor, çok gizli çok gizemli bir şey bulmuş gibi. Çiviler var, <gülüyor> onu görüyorsunuz De şeylere. Ee, kenarlara duvarların tek tek böyle tahtalar, tahtalarda çiviler gözüküyor. düşünebiliyor musunuz Ama onu bir Nuh'un gemisi olarak söylüyor. Ee, sonra da reddetler ya yani çiviler var falan millet böyle bir şey oldu i̇şte çivi mi var onlar Zift ne demek ki Zift böyle küçük küçük ziftler <gülüyor> Ve şey öyle bir durum var bilmiyorum herhalde özel bir şeydir Çinlilerin buna çok büyük ilgisi var. Efendim pardon? <gülüyor> Maalesef Türk, Türklerin çok kontrolü altında dolaşıyorlar. Yani birlik mümkün mü yoksa? Ee, Hollandalılar için de aynı şey geçerliydi mesela. Tuhaf tuhaf şeyler anlatılıyor. İşte burada bulduk ama biz bütün paraları kendimiz verdik falan gibi. Orada Turizm Bakanı duruyor. Yani Turizm Bakan değil de hani ağrının bir, bir şeyse işte orada oturuyor, kültür bilmem falan filan, hiçbir bir şey söylemiyor. var, yani ikinci oradan kayıp, yeni kapıya Evet, kesinlikle, şu anda da bizim matbaada herhalde. <gülüyor> e, matbaaya gidelim, matbaaya <gülüyor> gidelim evet yani arama şeyi o, süreci, süreci. medyatik oluruz Aynen. buyurun Zeynep Hanım evet, şey peki canlılardan vazgeçmiyor bak bu ne kadar güzel bir soru genç genç bir soru tanrı neden canlılardan vazgeçmiyor kendisinde kurban edilmezse tanrı ölür herhalde kurban edilecek kişilerin olması gerekir çünkü da evet, birbirimizden vazgeçemiyoruz. <gülüyor> Ama çok hoş bir soru bence Zeynep'in sordu. Yani Zeynep bunu herkese soruyorsun, yani soruyor, değil mi? Hep yani insandan, Hepsinden, yani doğadan niye vazgeçemiyor ben diyor. Ben çok ben çok ben güzel ben bir ben soru ben bence Zeynep'in sordu. Yani bu bunun bir cevabı yok Zeynep tartışılması gereken bir şey sordum yani şu an uzun, uzun, için, yani evet yani hani e, teşvik, <gülüyor> teşvik mesai yapmamız gerekiyor <gülüyor> ben tebrik ederim Zeynep'e simitlerimizi yemeye mi döneriz evet, ben teşekkür ederim sağolun <gülüyor>